Bu halk direnişini başlatan sebepleri ortadan kaldıracak. Sizin kişisel talepleriniz neler? Yani bütün bunlar yaşandı. İşte belki de bundan sonra yaşanmaya devam edecek. İyi, de Ama bunların sebebi olan bazı şeyler var. Sizin de burada olmanızın kendiniz sebepleri var. Bundan sonra benim görüşüm şu şekilde olacak. Şu an ortam çok güzel, çok keyifli. Ama belli bir noktadan sonra rutine bağlarsa insanların buradan ayağını keseceğini düşünüyorum. Ta ki eee Belediyenin tekrar buraya girip tekrar kafasına koyduğu işleri yapmaya başlayacağı ana kadar O işlere tekrar başladığı anda tekrar aslında burada polisten korkmayan mücadele için gelen kemik takım tekrar burada olacak Ondan sonrasını kestiremiyorum ama yakın planda benim gözüme gözüken bu Şöyle ki başbakan hükümet demiyorum sadece başbakan tek başına insanların bir şeylere karşı direndiğinin farkında olsun Her şey onun istediği gibi olmayacak olmamalı da zaten. Evet belki e, istediği yasaları geçiriyor doğru. E, oy elinde hakkı var. Evet doğru ama her seferinde olmayacak ve ben inanıyorum ki her seferinde bu insanlar bir şeylere artık tepki göstermeye başlayacaklar. Şöyle düşünüyorum. Ee, Başbakan. Başbakan bir de demek istemiyorum artık. Her şey yapabileceğini zannediyor şu an o durumda. Ee, ve Zaten artık parklara, bahçelere saldırmaya başladı. Ama bundan sonra ben çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Bu gençlik bu şekilde direnmeye devam ederse artık istediği hiçbir şey yapamayacak. Ve bunun sonunda artık seçimle mi olur yoksa başka bir şeyle mi olur? Biz bütün istediklerimizi kabul ettireceğiz maddeleştirmeye çalışsak talep olarak burada olan biten şeyin dinamiğini ne isterdiniz ya madde madde birinci yani en erime olan şey önce hani gerçek bir demokrasi olsun e, hukuk olsun kimse beni durup tutuklama hakkına sahip olmasın ııı e, yani medya. O zaten en kötüsü. Böyle bir şey olmasın ya. Böyle bir şey olamaz. Yani hani dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir demokraside yandaşlar olur. Bir taraf, bir taraf, bir taraf tutar, Bir taraf, bir taraf tutar. Ama ortada bir medya olması lazım. Ortada duran ve sansürlemeyen, yorum yapmadan bunu gösteren medya olması lazım. İlk akmayanlar bunlar direkt yani. Özgürlüğümüzü yani demokrasi dediğimiz şeyi tam olarak yaşayabilmemiz lazım. Şu anda hiçbir şekilde e, demokratik bir ülkede değiliz. E, durup dururken e, birisi bizim kolumuzdan çekip bizi götürebiliyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ve bunun olmaması lazım. Bu çok önemli. E, bir de hani insanların yani bu yönetimin bizim sesimizi duyması lazım. Sıfır tepki. Burada bu kadar insanlar toplanıyor. Bir haftadır bir şeyler oluyor. Olaylar oluyor. Hala adamlar çıkıp ben o yap istediğimi yapacağım falan diyebiliyor. Yani bu kadar halkını dinlemeyen bir yönetim olmasın hiç mi istemiyorum? Teşekkür ederim. İstekler. Evet. Bir, totaliter istemiyorum. Kendi hayatımı nasıl düzenleyeceğimi bana anlatan bir başbakan verici istemiyorum. Bunun karşısında Sonuna kadar dururum. İki, şehrin valisi, şehrin emniyet müdürü, iktidarın valisi ve emniyet müdürü değildi. Bu şehirde insanların can güvenliği onlara emanettir. Bugün hiç hareket etmemeliler. 3. Bütün yaşam alanlarının şehir içindeki ranta dönüştürülmesine, her yere bir AVM yapılmasına, her yere bir rezidans yapılmasına ve halkın çok az bir ölümü bunları kullanmasına karşıyım. Nefes alacak alan istiyorum. Topçu Kışlası projesinden kesinlikle vazgeçilmelidir ve hükümet bunu açıkça beyan etmelidir. Bugün Bülent Arınç'ın açıklamasından ben Şahsan bir vatandaş olarak hiçbir şey anlamadım. Bu topu taca atma taktiğidir bence. 5. Başbakan şunu bilmelidir ki totaliteleşmeye giden bir rejimdeki yöneticilerin sonu her zaman bellidir. Bu ülkeye totaliter bir rejimi dayatamazsınız. En Mutluyuz, umutluyuz fakat daha bilinçli, daha etkili, daha ıı değişim odaklı olmasını talep ederim. Bunu da somut olarak söyleyeceksem, genel olarak biz buradayız ve bir şeyler istiyoruz. Ötesinde hükümetin seçmeninin de hoşuna gitmeyeceği ve bu yüzden de hükümetin eleştirilmesini e, artıracak cinsten politikalarının eleştirilmesi ve söylenmesi. Reyhanlı'daki olay, bunun Amerika işbirlikçiliği sayesinde oluyor, olma ihtimali, gizli kapaklı yürütülen İmralı süreci, birçok şeyin satılması hani biz burada sadece Gezi Parkı için e, bir şeylere başladık ama, ha her gün başka bir şeylerin özelleştirilmesi geliyor ve bu kamuoyunda e, hiç tartışılmıyor açıkçası. Onun dışında basın yasa, bu tip konularda açıkçası daha fazla slogan, daha fazla pankart görmek, daha az taş atılmasını, daha daha az e, eylemlere sarhoş katılmasını, e, daha az polisle didişilmesini isterim. Gizli Parkı'ndaki ağaçlarla ilgili başladı yani ağaçlar ve onların korunmasıyla ilgili başladı ama aslında temel hak ve özgürlükler. ...meselesiyle ilgili bir meseleye dönüştü aslında bütün gençliklerinden... Yani buralarda e, bu kararlar alınırken, e, kişisel hak ve özgürlüklerle ilgili kararlar alınırken gençlerle müzakere edilmesi, e, bunlarla ilgili kurullarla görüşülmesi ve ortak bir platform oluşturulması taraftarıyım. Ve onların fikirlerinin alınarak daha demokratik bir daha demokratik bir şekilde e, doğru kararlar alabileceğini inanıyorum aslında. Aslında temelinde temelinde bu temel hak ve özgürlükler var yani. Kişisel bir isteğim yok. Toplumca isteğe katılırım. Hümanist çerçeve. Gerçekten her şeyi konuşabildiğimiz bir yerde olmak istiyorum. E, tedirgin olmadan, korkmadan, e, gerçekten saygıyı ve edebi unutmadan... Adam gibi yaşamak istiyorum yani. Zaten bu dünya böyle yaşamak için çok zor bir yer ve yani şu hareketin kendisi bile hepimize bir ışık verdi. O yüzden hep beraber buradayız. Zaten istenen şey kimsenin bir yerden olması değildi. Yani yıllardır bunun adını koyamıyorlardı. Gerçekten bu hareket bunun adını koydu. Herkes hep beraber olmayı becerdi yani şimdi bir şey vardı sen yüz binleri getir biz biriz diye gerçekten öyle bir şey gördüğümüz siz aynı çerçevede söyleyeceğim birincisi buradaki tepki başbakanın herkesin başbakanı olmaması deriz. Yani biliyorsun sürekli bir kutu, kutuplaşma vari sözler vesaireler falan. Hep bir yüzde söylemleri. Şunlar bunlar. Şimdi burada herkes, herkesin bir kendi yaşam stili var. Herkesin kendine e, has bir takım inançları vesaireleri var. İnsanların buradaki en büyük mesele toplumun her bireyinin birbirine saygı göstermesi. Toplumun her bireyi birbirine saygı gösterirken de iktidarın bunu desteklemesi. Yani demokrasi bu zaten değil mi? Hepimiz de onu istiyoruz. Buradaki kimse savay şiddet vesaire bir şey istemiyor göründüğü gibi zaten yani her şey çok açık artık e, bu mesajı da alamayan insan e idrak kıtlığı çeken insandır. Yani artık dalmışlardır herhalde. yani Biz burada ne teröristiz ne bir onun tabiriyle marjinal gruba değil mi? Ee, ait insanız. Yani istediğimiz çok açık, çok belli. Çok da temiz. Mesela bunlar göre. Ben önce tutukluların serbest bırakılmasını istiyorum. Yani şu an şu enerjinin artık tutukluların serbest bırakılmasına doğru kayması lazım bence. Yani ve bu başbakanın despotluğu Artı tavırları kesinlikle bunlar düzelecek ve özür dileyecek yani. Çıkacak ve özür dileyecek. Başka bir şey boşa ölmemeli. eşitlikçi bir ortam olmalı. Daha adil özellikle hukukun gerçekten işlediği bir sistemin yaratılması Gerçekten geçerli, adil, eşitlikçi, e, özellikle de halktan yana bir anayasanın oluşması. Bu çok çok önemli. Yani hem Kürt halkı için, hem Türk halkı için, Ermenisi için, hepsi için kendi özlük haklarını en rahat şekilde ifade edebilecekleri, sosyal güvencelerinin olduğu bir ortamın yaratılması şart. Bu imar düzeni... E, beton e, yığınına dönmesi İstanbul'un e, bununla ilgili olarak belli başlı yani engellerin getirilmesi lazım özellikle insanlara daha çok yaşam alanının yaratılması lazım AVM yerine yaşam alanı olmalı daha çok İstanbul'da yani İstanbul gibi bir şehirde zaten e, AVM'den çok kültürel yerlerin müzelerin e, işte sanat e, merkezlerinin, işte sanat galerilerinin bu tarz yerlerin çok daha yoğunlukta olması gerek. Kimsenin halkı bölmeye cesaret edememesi artık böyle yok %50'ymiş bayağı o tarz herhangi bir şekilde tanımlarla vesaire halkı bölmemeleri. Hükümet faşist tavrını e, bir kenara bırakmalı. E, ve Amerika'nın veya işte dış güçlerin uşağı. Yani bu bütün hükümetler bunu yapıyor olabilir. Yani bu oyunun bir parçası dünya siyaseti böyle. Ama e, ipleri doğru tutmalı bir defa. Yani göz göre göre bu halk susuyor diye limanları sat, büyük değerleri sat. E, kendi tabanının görüşünde içkiyi yasakla, ruju yasakla. E, yani gücünün olduğu şeylerde e, ışlarda istediğin gibi boruyu öttür. Yani demokrasi demek sadece sandık demek değil. Dolayısıyla sandıktı. Kendi tabanı dışındakilerin de hayır dediği şeyleri dikkate alması gerekiyor. Bu yeri gelir milli parklar olur. Yeri gelir bir yere bir cami yapılması olur. Bir sembolik tarihi bir yerin bir meydanı başka bir şey yapılması olur. Bir defa tarih, tarih çok önemli. Dolayısıyla tarihi yerleri park olabilir bu. Anıt olabilir. Bunlara özen göstermize. Bu sadece kendi tabanıyla alakalı olan bir şey değil. Hani Türkiye'nin tarihidir. Buna sahip çıkması gerekiyor. Atatürk demiyor adam. Demesi gerekiyor Yani ona sahip çıkmayacaksa Bu ülkeye de sahip çıkamaz Başka Bölücülüğü bir kenara bırakması gerekiyor Biz Kürt açılımı adı altında başka bir şey istemiyoruz Devlet tiyatrolarını Devlet opera kapatan zihniyet Şehir tiyatrolarını kapatan zihniyet Ucube diyen zihniyet Gelip de halkı kandırmasın Ben buraya yıkacağım Güzel bir opera binası yapacağım Bunu yemezler çok teşekkür ederim. Hükümetin ben yaptım oldu. Her şey yaparım. Hiç kimseye sormam. Seçimle geldim, seçimle giderim. Orası doğru ama her seçimle gelen her şey yapma hakkına sahipti. Bu ülkede iki insandan bir kişi o partiye oy vermiş olabilir ama kimse diğer kalan bir kişi de e, oy vermedi ona. Sonuçta her şey. E, Demokraside, demokraside her şey seçimle belirlenmez. Ülkenin bazı kuralları vardır. Bazı kırmızı çizgileri vardır. Ee, bu ülkede de kırmızı çizgiler var. 10 yıldır bunlar bayağıdır aşıldı. Ee, daha önceki hükümet, hükümetlerin yapmadığı şeyleri fazlasıyla yaptılar, aştılar. Faş, faşizanlığı ileri boyutlara getirdiler açıkçası leştirme oyunlarıyla hani arkada meclise sunulan tasarılar veya meclisten geçirilen tasarıların da e, hani önünde durmak gerekiyor. Onların da farkında olmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bizim pankartımızda yazdığı gibi e, milli parklar imara açılmasın. E, zannediyorum yarın gece tasarıdan geçmek üzere. E, biz buna hayır diyoruz öncelikle. Um... Hükümeti samimiyetsiz buluyorum. İlk göreve geldikleri zaman herkese eşit mesafede olacaklarını söylemişlerdi ama şu gelinen noktada görüyoruz ki aslında bizden o kadar uzaklar. Bizim için önemli olan değerleri sırayla elimizden almaya çalışıyorlar ve özgürlüklerimiz üzerine sürekli oyunlar oynanıyor. Aslında bunlar gündemin, gündemi değiştirmek için yapılan oyunlar bence. Arka planda aslında çok daha farklı şeyler olurken şu anda işte Taksim meydanındaki bu parka girerek aslında gündemi değiştiriyorlar. Ee, özgürlüklere çok önem veriyorlarsa ve gelirken hitap ettikleri halkta önemli bir türban sorunu vardı. Senelerdir iktidardalar ve ne yapabildiler? Ee, biz herkes özgürlüklerine verilmesini, iade edilmesini istiyoruz. Bizim için önemli olan değerlere de sahip çıkılsın. Ee, bu yeri gelir Atatürk Kültür Merkezi olur. Yeri gelir Gezi Parkı olur. Biz biz çağdaş e, insanlarız ve bu ölçüde de yaşamaya devam edeceğiz. E, kendileri, bunun alışmaları gerekiyor. Her türlü hakkımızı arayacağız ve sonuna kadar da buradayız. Uzlaşı her zaman açığız, savaşçı değiliz. Aydan insanları, zaten buradaki insanları da görüyorsunuz Hiçbir çapulcu değil. Ama sanırım iktidardakiler biraz küstaf. Gezi Parkı'nın olduğu haliyle kalmasını istiyorum. Belki daha güzelleştirilebilir, daha bir festival alanı haline getirilebilir. Ama ismi Gezi Parkı kalsın, ağaçlar kalsın, dokunulmasın. Yani burası zaten şimdiden bir sembol haline geldi. Bu haliyle korunsun. Bu kadar. Bana ben Bence herkes en basite insan gibi, adam gibi yaşamalı yani. Tayyip abi yani. O da bir insan yani. Biz ona benzemeyeceğiz yani. O, ki, o bize benzeyecek. Mücadele bu bize benzemeyecek O bize benzemeyecek Sen ona benzeme abi O bize benzemeyecek benze, benze o benze ben, bize benze ben zaten benzemeyeceğim ona da <gülüyor> Bir bu olay ilk başta Ananı da al gitle başladı ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk e, terbiyesizliğiyle ortaya çıktı bu durumlar. İlk önce onun değişmesi gerekiyor bu sistemin değişmesi için. Üslup bu... tarzı, üslubu. Üslup farkı, evet. Yani, o terbiyesizliği bırakması ve birazcık insanları dinlemesi gerekiyor. Şu an hiç kimseye, öğrenmesi gerekiyor. Hiç kimseyi dinlemiyor Birikmesi insanları patlattı en sonunda. Dayanamadı. Ya da biz ayrımının olamaması gerekiyor. Ki burada da bir yanda tek bir sesleri yükselirken bir yanda hemen dibinde Gündoğdum Marşı okuduk. Ee, yani bu aslında birliğimizin de şeyi, kanıtı oldu. Burada isyan edenlerin hiçbir Allah'sız, imansız değil ama onun e, Tayyip'in göstermeye çalıştığı şekilde bu yani. Yani bizim Allah'sız, imansız olduğumuzu, burada olmayan %50'nin de çok aşırı imanlı olduğunu söylüyor. Ama hiçbir Kur'an'da hiçbir Allah'ın, Allah, şeyi, Allah inancı olan insanın şeyine, insana zulüm, insana eziyet yoktur yani. Ben evime gittiğimde çok şükür bugün bana bir şey olmadı diye evime gidiyorum. Duamı da ediyorum en nihayetinde. Her gün bugün de ölmedik anne diye gidiyoruz evimize. Yani. Özellikle son 3 gün herhalde. Kesinlikle. Evet, Reşiktaş ve daha öncesine Taksim alana kadar yani. Bu halk trenini başlatan sebepleri ortadan kaldıracak sizin kişisel talepleriniz neler? Yani bütün bunlar yaşandı. İşte belki de bundan sonra, sonra yaşamaya devam edecek. Ama bunların sebebi olan bazı şeyler var. Sizin de burada olmanızın kendinince sebepleri var. Benim yaşam alanıma nasıl giyineceğime, oradan başlayarak nerede içeceğime, saat kaçta içeceğime, kaç çocuk doğuracağıma, ne şekilde doğuracağıma, kocama sormadan doktora bile gidemeyeceğime karıştığı için e, onlara tepki açısından buradayım. Sadece istifa etmelerini istiyorum, etmeyeceklerini biliyorum ama e, en azından en ufak bir geri adımı bile bizim için kazanılmış bir zafer olacaktır. Peki, bir çok gruptan insan var burada. Bunları tek bir çatı altında zaten kimse birleştiremez. Bizim talebimiz öyle bir şey yok ya da öyle bir şey, beklentimiz yok. Halk Partisi burada. Halk Partisi. Park. park nereye kurulsa. Bir park partisi, park partisi kurulsa ha, diyor. Park partisi. Çünkü bu park herkesi birleştirmiş gibi gözüküyor. Olabilir. İdeolojilerini belirli, belirleyip aktardıktan sonra bence e, gayet olacak. başarılı olabilir. Öyleyse. Evet. Yani herkese özgürlüğünü verirsin. Olay bu yani. Demokratik bir ortamda çözülemeyecek hiçbir şey yoktur zaten. <gülüyor> Çok hızlı olsun. Sen ben yine yapar. Mi <gülüyor> Açık mimarlık. Açık mimarlık. Tamam ben mimarların ortasına düşsün. Ha Öyle mi? Tamam <gülüyor> <İnsan>, ben de <gülüyor> miyim? Açık tabii. <gülüyor> okay. Açık iyi o kançık. Bütün bu durumu yaratan bazı sebepler var. Şimdi yani bir şekilde bir direniş gerçekleşti ve bir şey atlıyoruz şunlar gibi. Bir ışık belki de sonra peki ne yapılmalı? Ya Sizin öneriniz ne? Yaşanlar şeyle ilgili yani fark için olabilir, özgürlükler hakkında olabilir madde Madde yani Size gelip sorsalar Aynen. ki soruyoruz. Bir dakika. Defnanay'da odayım. Tamam dur sen başla. Ya sonra olacakları ben şey yapamıyorum yani. Düşünemiyorum ama hiçbir yani fikrimiz yok. Mesela altyapı projeleri bunlarla ilgili bilir kişilerin meslek odalarının falan fikri artık alınsın bir zahmet yani belki referanduma gidilmeli yani bir, bir ins insanlar insanlara sorulmalı oylamama ne bileyim bence parkın şu anki hani kendi kendine bir şeyler üreten işte bir kütüphane açılmış falan ya o hali birinin çizebileceği bir şey değil yani, yani ondan çok farklı o yüzden böyle gelişmeye devam ederse bence en yani dünyada bir ilk bile olabilir. Evet ama daha büyük ölçekli planladıkları şeylerle ilgili yani çok daha ciddi. Bence bir birkaç ben... tane proje ortaya konulup so, sivil alanda e, STK'lar üzerinden olabilir ya da sivil toplum kuruluşları onların üzerinden projeler halka açılıp bir tartışma ortamı kurulabilir. bir platform kurulabilir, insanlar gelip görüşlerini bildirebilir yani ve altında... onun üzerinden bir şey çıkabilir yani yeniden şekillendirme ama bence park olarak bu alanın korunması gerekiyor. Şimdi mesela belediye otobüslerinin ne renk olacağını bile web sitesinden oylamaya açtılar. İşte mor, pembe, sarı, turuncu ve burayla ilgili sonunda hiçbir şekilde... Sonunda hepsi oldu ama değil mi? Evet, sonunda hepsi oldu yani. Ama burayla ilgili hiçbir şekilde fikrimiz sorulmadı. Bundan önce yapılan yazılı veya işte görsel herhangi bir protesto da ciddiye alınmadı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 Hala acil olarak bugün geçen o yasa işte Belgrad Ormanları ile ilgili olan acil olarak onunla ilgili bir şey yapılması gerekiyor. Yani 3. köprünün yapılması demek İstanbul'un yaşanmaz hale gelmesi demek. Yani bu şehre böyle kapasitesi dolmuş üstünde olan bir şehre hala daha insan toplamaya devam ediyorlar. Yani önümüzdeki 5 yıl içinde buranın nüfusu kaç milyon artacak deniyor yani. 20 milyon falan deniyor. Bu şehir hani bunu kaldırmayacağını o kadar çok insan söylüyor ki göz göre göre bunu devam etmenin bir ya anlamı yok de, mesela. Yani bunu nasıl umarım kentsel mekan ve konut tasarımda mimarlar tekrar dahil olur. Hani 80'lerden beri hiç dahil değiliz. Bir şekilde bizi dahil ederler diye oluyoruz aslında. Yani sadece mimarlar değil ama halkın da tepkisini öğrenmek lazım. Sen Mimar olarak her türlü projeyle gelebilirsin ama halk acaba gelen bu projelere ne kadar açık? Ve bu projeler halk tarafından ne kadar kabul edilebilir? Bunlar da önemli bence. Devletin e, halkını dinlemesi, daha sağduyulu davranması, e, daha e, çevreci olması. Bütün bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Kendi bildiğini okuması değil, daha hani sürekliliği sürdürülebilirliği olan bu güzel politikalar e, yürütmesi gerekiyor. Günü kurtarmak için değil. Demin şurada e, köfteci amca bizimle birlikte sızıklıyordu mesela. Hani onu görmek inanılmaz güzel bir şey. Yani gerçekten hep birlikteyiz şu anda. Biriz. Evet ben, ben sadece şey düşünüyorum. Gerçekten bu olaylar birçoğumuzun aramızda yarattığı yani bildiğimiz farklılıkları tamamen unutup tek bir insan olduğumuzu hatırlattı. Umarım unutmayız bunu bence çünkü çok güzel bir şey bu birlik. Hep beraber olmak. Ne kadar farklı olursak olalım hepimiz insanız gibi çok aslında geyik bir yapım. Ama... Klişeyle garip şey ama, ama gerçekten öyle yani burada hatırladık ve fark ettik yani evet. ben insanlar gerçekten birlik olsun istedim hep yani doğduğumdan beri <gülüyor> o da biraz abuk oldu ama şimdi oluyorlar devam ederse dünyanın en mutlu insanı olurum bununla zaten karşısında devlet de ona göre tavrını olumlu tavrını almak zorunda kalacak zaten o bu tavrını almak zorunda kalacak neden şu anda bizim birlik olmamız ve bu devam ettiği sürece de ona göre tavrı olacak o da her zaman olumlu olacak bence evet çok kararlı olmamız gerekiyor bu konuda bir kere bu e, sosyal bir direniş ve bir iki günlük olay değil bunun öncesi var geçmişte yaşadığımız çok ciddi e, yaralarımız var geçmişi de çok fazla hani deşmek istemiyorum ama hiçbir şekilde düzelmedi e, iktidardan talepler var. Ama sadece iktidardan taleplerle bitmiyor. Bu muhalefetten de taleplerim var benim. Çünkü yani zayıf bir muhalefetin ürünü bu. bu muhalefet bu kadar e, zayıf olmasa iktidar da bu kadar rahat at oynatamaz hiçbir yerde. Güçlü, şimdi ben mesela bunu yeni güçlü muhalefet olarak görüyorum. Bütün bu, şimdi bu, bütün bu güç. Bu, ama belki de olmaması ama işte belki her biri bu talepleri oynayacak. Bu muhalefet biz de muhakkak olacak kim ne Farklı bir Gerçekten konuşacak. Gerekirse konuşacak. Gerekirse belki değişmesi gereken şey mi zaten. Belki o lider arayışı zaten değişmesi gereken şey. Şimdi Kim sosyal bize... medyada. Ee... Örgütlenmek, örgütlenmek mümkün. Ee, bu yapıyla bu yakınlarda İtalya'da bir hükümet iktidar oldu şimdi. Berlusconi'ye e, e, rakip oldular ve konvansiyonel medyanın hiçbir çeşidini kullanmıyorlar. Ee, ve liderleri yok. Bu bir tane mizahçı e, ve bir tane zengin iş adamının organize ettiği bir oluşum. Dünya için de yeni bir şey bu. Bu daha önce denenmemiş bir şey. Yani Türkiye için bu ne kadar uygun bilmiyorum. Çok fazla uygun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bizim İstanbul'da yaşadığımız hayatla Anadolu'nun gerçeği çok farklı birbirinden. Ama bir kere gençliği dizayn etmeyi bırakması lazım hükümetin. Böyle bir şey olamaz yani. Bir çocuğu alıp 6 yaşında beynini yıkayıp kendini asker yapman, eğitim sistemini ona göre şekillendirmen. Korkunç bir şey bu Hitler'in Hitler e, işte ari Yörgü falan diye yapmaya çalıştığı şey okullara çıkıyor. yani Bu tamamen bir diktatörlük, gücün e, yasamı yürütme yargı, gücün güçlerin ayrılığı çok önemli bu, bunun bu kadar monopolleşmemesi gerekiyor ee, belki bunun çok fazla etkisini gördük bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda Konvansiyonel medya hala çok güçlü yani geniş bir kitleye ulaşmak istiyorsan televizyonu, televizyonu özellikle mutlaka kullanman lazım gazete zaten okumayan bir milletiz çok bu ee, bu belki de medya patronlarının sadece medya patronu olabilmeleri, onların başka alanlarda faaliyet göstermelerinin yasaklanması lazım, engellenmesi lazım. Toplumsal müdahaleler konusunda polise çok iş düşüyor, bunların tekrar regüle edilmesi lazım. Gaz kullanmanın, şiddet kullanmanın sınırlandırılması lazım. Bunlara ciddi yaptırımlar getirilmesi lazım, ciddi cezalar getirilmesi lazım. Yapacak çok şey var. Çok şey var yani. Adalet sistemini bayağı bir A'dan Z'ye gözden getirmek, lazım. geçirmek lazım. Bu, bunların şeffaf olması şey. lazım. Bunların kapıla, kapalı kapılar arkasında değil şeffaf olarak yapılması lazım. Daha çok referandum yapılması lazım. Referandum yapıldığı zaman birbiriyle tamamen alakasız olan bir sürü şey paketlenip bize bir arada sunulmaması lazım o aldatmaya giriyor. Yetmez havaya, evet diye bir şey çıktı. Ne yaptılar? 12 Eylül'deki işte zulmü yargılayacağız biz dediler. Sonra ne oldu? Evrene e, yalandan bir soruşturma açtılar. Göya yargıladılar. Adam gelmiş zaten 90 yaşına. yargılansan olur? Yargılanmasa ne olur? Ama bir sürü insanın gözünü boyadılar. Bir sürü insanın. Ve bunu şimdi de yapıyorlar. Kaç tane televizyon kanalı var burada olanları gösteren. Hiçbir şey yok. Yani öncelikle şeyi düşünmemiz lazım. Şimdi atıyorum biz bunu direnişi götürdük götürdük Gezi Parkı'nı kurtardık ama sonrasında hani bu tabii ki bir seçime gidilecek. Seçimde ne olacak CHP'den biz veya hani tabii ki ilk aklımıza gelen muhalefet oluyor. Bir koalisyon mu olacak MHP ile CHP sonra oradan nasıl bir insan gelecek başına bunları az önce hatta geldiniz aramızda ben şurada konuşuyordum yani. Biz şu an peki, peki bunu konuşuyoruz. Düşünsek? Çünkü burada partiler yok. Burada insanların kişisel tercihleriyle örgütlenen ve iletişim ağı üstünden bireysel inisiyatiflerle gelişmiş olan bir şey var. Yani senin mesela istediğin şey ne? Ne olmasını istiyorsun? Partileri bir kenara bırakırsan yani. Yani çünkü o yani ezberlediğimiz bir şey. Yani biri gelecek, biz ona destek veririz falan. Burada, burada öyle biri yok. Keşke, keşke bizim aramızdan böyle bir, bir şey çıksa. Ama bu tabii bu bu beş yıl içinde, on yıl içinde, yirmi yıl içinde. Yani sonuçta bu her örgütlenmeye, yani her direnişe bir lider lazım. Aslında sonuçta bir... ne yapmalı diye sorayım. Sonuçta bir lider. Yani ne getirmeli? Bu kitleye ne getirmeli o lider? Yani ne? şu an bizim hepimizin aradığı nedir? Herkesin e, özgürce yaşam hakkına saygı duyulan bir ortam. Herkesin kendini en iyi şekilde ifade etmesi, demokrasinin bütün gereklerini, özgürlükleri, eşitlikleri hepsinin yaşanmasını istiyoruz. Yani daha ne isteyebilir ki bir insan? Gençlerin sesine kulak verilsin. Ayrıca gençler gerçekten hem siyasilere hem Türkiye'ye hem dünyaya şu an çok büyük bir ders veriyor. Öncelikle bunu, bunun duyulması lazım ya. Her şeyden önce. İsterseniz siz de. Aynen. Ee, bugün partilerle ilgili sordunuz demin. Bugün Kılıçdaroğlu bile söyledi, ee, biz ana muhalefet bile olarak orada değiliz dedi. Bugün orada dedi, bütün sendikalar orada dedi, herkes orada dedi, bütün gençler orada dedi. O bile onu dedikten sonra yani biz de aynı görüşteyiz, evet burada özgürlüğümüz için buradayız hepimiz bir, bir yandan bakılırsa. Herkesin çeşitli kısıtlamalar yapılıyor, alkol yasağıdır bilmem nedir işte. Bunlar için buradayız biz, eşit olmalı herkes. Ya sanki şu an daha çok direniş aşamasındayız. Onların düşünülmesi ve karar verilmesi için sanki biraz zamana ihtiyaç var. Belki bu soruları düşünmek için biraz erken. Şu an hani ne olacak? Tabii ki herkesin bir sürü isteği var ama şu an ne olacak dediğin zaman hani bu hükümet herhalde seçimsiz devrilecek bir devrim olacak hali yok şu an bu ülkede. Tabii ki her şey demokrasi çerçevesinde olacak. Bunu bir şekilde yapacağız. Sandığa gidilecek. Sandıktan sonra sonuçlar çıkacak. Belki bir ara bir şey olacak ama şu an biz bunu böyle ütopik bir hayal Buradan bir lider çıkacak, birlikte işte kendi küçük simsimizde yaşayacağız diye bir şey söyleyemeyiz zaten. Böyle bir şey çok komik olur. En de sonunda tabii ki bunu bir siyasete sokmamız gerekiyor. Yani umarım bu gençlerin içinden bir şey çıkar. Ne bileyim parti mi kurulur ne olur yine siyasete gelmek durumundayız yani. Onu bilmiyorum şu an ne olacağını ama henüz... Evet. Ee, ben şey birazcık melankolik açıdan bakacağım. Bir de global melankoli diyeyim hatta. Ee, şimdi Roger Waters olsun, e, dünyanın bir numaralarında giden e, müzisyenleri bizimle ilgili olarak e, sizin yanınızdayız ve benzeri hani biz e, fizik yanınızda olmasak ruh ruha yanınızdayız. Çünkü bu şöyle bir şeyi bende uyandırdı. Şurada gör, görünen binlerce kişi e, on binlerce kişinin Dışarıdan izledikleri zaman bizi ya buradaki adamlar, bu insanlar bize benziyorlar. Bunlar ne çekiyorlar orada? O işin altında ne var? Çünkü buradaki herkes, yarın buradaki herkesi Avrupa'ya dağıt. ikinci gün herkes adapte olacak e, yaşam standartını bilen, o ve o yaşam standartına ulaşmak isteyen insanlar. Bunun içinde özgürlükler var. E, az önce geçti şuradan, 10 bin tane, bin tane gay geçti. Kimse bir şey... ya, şimdi O bin tane gay sen Fatih'ten geçirmeye çalış. Ne olur? Bizim derdimiz burada herkesin kendi hayatının çemberinde oluşan özgürlüklerini limitsiz bir şekilde yaşamasıdır. Alkol yasası olsun. Şimdi bu, bu olay düzeldikten sonra bir şekilde düzelecek. Düzeldikten sonra rayına girmesi gereken şeylerin rayına girmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi o. Yoksa bu oldu bitti, tekrar burayı yıktık, öyle bir şey yok artık. Bazı şeyler çoktan değişti, değişmeye devam edecek. Ama bu sert bir şekilde değil, insanların istediği bir şekilde olacak sadece. Evet. Şuradaki pırıl pırıl insanlar bize gösterdi ki gerçekten bu insanlar atıyorum Avrupa'da Avrupa'nın en modern ülkelerinde yaşayabilecek kapasitede şu alanda bu kadar barışçıl günler geçirdik ya yani herkes birbirini belki sokakta yaşayan evsizi tinerdisi şu an hepsi burada karnını doyurabilecek kadar medeni bir ortam var. Gerçekten biz bu ortamda Avrupa standartlarında yaşamaya hak eden gençler bu ülkede yaşıyor. Ve biz bugün o ortam bizim altımıza verirse biz en güzel şekilde yaşarız orada. Yani biz bunu hak ediyoruz. Fazlasını hak ediyoruz. Bu halkın üzerinde kurulan baskı kaldırılmalı. Bunun için yapılmış olan bir takım düzenlemeler var. Bu yavaş yavaş 4 artı 4 meselesi olsun. Genel sağlık sigortası olsun bu çok önemli bir nokta bazı şeyler var. Yani alkol düzenlemesi olsun. Bunların geri alınması için baskı yapılması gerekiyor hükümete. hükümetin bu konularda geri adım atması için bir inisiyatif oluşturulmalı ortak. Bununla ilgili bir ciddi bir çalışma yapılmalı. Muhalefet örgütlenmeli belki de. Muhalefete baskı yapılmalı. Bu iş geri adım atılması gerekiyor hükümetin kesinlikle. Ama somut gerçekten bu işlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca milli bayramların geri getirilmesi gerekiyor. eski Eskiden olduğu gibi. Cumhuriyeti eski haline getirmemiz gerekiyor. Bu insanlar bunu istiyorlar. Burada bir çoğunluk var. Kimse bunu kabul etmese de gerçekten bu bir çoğunluk şurada yaş burada yaşayan insanlar. Bunu maalesef kendileri kabul etmek zorunda. Biz burada barış içinde yaşamak istiyoruz. Kimse sağ sol, inanan inanmayan diye kimse kimseye ayırmıyor. Bundan sonra bu saygı daha da artacak ben buna eminim. Gençleri görüyorum çok güzel hepsi harika yani profiller herkes. O yüzden kimse artık bu insanları birbirine düşürmeye çalışmasın. Harika. Bu kadar. Demokrasi için direniyoruz Peki ne için yani? Nasıl? Şu anda demokrasi yok. Sadece bir yaptırılma var. Halk üzerinde bir baskı var, yasaklanmalar var. Ülkeyi satma var, kimseyi dinlememe var. Demokrasi böyle bir şey değil, cumhuriyet böyle bir şey değil. Atatürk'ün kurduğu şey böyle bir şey değil. Kimse buna cesaret edemez. Halkın ağzını kapatıp, yılanıp, ondan sonra onu bunu yasaklayamaz. O yüzden buradayız. Bu kadar da değil demek için buradayız yani. Sen kim oluyorsun demek için buradayız. Ben böyleyim. Her şeyden önce öncelikle bu eylemin başı tabii ki doğa ile ilgili başladı. Aktivistlerin yaptığı doğayı koruma amacıyla başladı. Ancak her şeyin patlama döklesi sadece birkaç günde birkaç ayda olan şey değildi. Yıllara yayılmış bir şeydi. Emeklilerin haklarının yenmesiyle ilgili, vergiler, vergi düzenlemeyle ilgili, insanların iş, e, e, iş standartlarının sosyal haklarının kısıtlanmasıyla ilgiliydi. Emekliliklerinin tazminatlarını emekli olduktan sonra taksit taksit almalarından tutun işte e, işi bıraktıklarında almaları gereken tazminatların emeklilikten sonra alınmasına kadar insanları ekonomik ve birçok yönden sıkıştırdılar. Bunu, ama herkes bir şekilde kendine dokunduğu zamanlar biraz sesini çıkartıp kendine dokunmadığı zamanlar neyse abi biz kuşatallık kurtardık falan diyerek bir durumu idare ettiler ancak en son artık insanların vicdanına dokundular çünkü buradaki insanlara yapılan zulüm şiddet ee, ve yaralamalar sonucunda ben şahsen buraya bu nedenlerle geldim. Hayatım boyunca hiçbir eyleme katılmamış bir insanım. Bunu dürüstlükle söylüyorum. Buna cumhuriyet mitlikleri de dahilir. Bunu gurur duyarak ya da başka bir şeyden ötürü politik bir şekilde söylemiyorum. Sadece onu, onun bile zamanı geldiğinde sömürülmeye açık bir şey olduğunu düşünüyordum o dönem. Ancak bu değil. Bu tamamen halkla ilgili bir şey. Bu tamamen halkın iradesiyle ilgili bir şey. Burada bir irade gösteriliyor şu anda toplum olarak. İnsanlar televizyonların açtıklarında çok kısıtlı olan haber kaynaklarımdan edindikleri bilgilere göre ben şahsen şu şekilde çıktım abi bir dakika ne oluyor dedim ya ne oluyor bir saniye diyerek abi gidiyorum dedim yani neyle karşılaşacağım hakkında hiç fikrim yoktu şiddet konusunda polisin tepkisi konusunda ben sadece burada insanların ne hale geldiğini gördüm ve artık yeter noktasına gelip bazı insanların sokağa döküldüğünü duydum ve ben de gidiyorum diyerek ve bu bir çığ gibi büyüdü. Görüyorsunuz ben Harbiye'deydim ve sadece Harbiye'de 40 bin kişi civarında insan vardı Cuma günü. İlk gün. Polis ee, sokmaya sokmadı bize Çarşı grubu girdi. Helal olsun onlara da. Elimizden geldiğince onlara da yardımcı olduk. Taksim'in 3 ana girişinden İstiklal'den ee, Harbiye'den ve Beşiktaş'tan buraya gelmeye çalıştı herkes ve tahmin bir 100 bin kişi vardır ve bunu 3-5 şapulcu olarak nitelendirdiler. Gün geçtikçe hükümet ve konuşan herkes, yetki sahibi olan herkes bu durumu biraz daha aşağı çekip e, gerilimi azaltıcıklarını halka küçümseyici, daha çok kışkırtıcı tepkiler gösterdiler. Biz evimize gittik. Cuma günü, cumartesi günü. Evimizde televizyonu açıp sosyal medyaya baktığımızda, belki durulmuş hümidiyle baktığımızda orada gördüğümüz görüntüler ha şuydu. Daha fazla kabadayılık, daha fazla insanları şiddet. Bu noktada da evde şunlar söyleniyordu insanlar kendi kendilerine. Madem öyle arkadaşım, madem sen bu şekilde devam etsin, o zaman ben bu halime rağmen 3 saat uykuyla yarın yine oraya geleceğim. Bu kadar kalabalık olmasının, yarın hafta içi olmasına rağmen, insanların iş günü olmasına rağmen hala böyle bir irade göstermesinin tek sebebi budur. Tek diyeceğim bu. Ben 7 gündür buradayım. Ee, i̇şe de gitmiyorum. Buraya geliş amacım ilk başta tabii ki buradaki Gezi Parkı'nı korumaktı. İkincisi de yapılan polis şiddetine karşı artık e, bir dur demekti. Çünkü daha önce de gaz yedim ve artık gerçekten önüne geçilemeyecek bir şiddet olduğunu düşündüğüm için sabahlamaya karar verdim. Ve gerçekten sosyal medyanın Türkiye gibi bir yerde bu kadar işe yarayacağını düşünmüyordum ama yaratı ve bu yüzden çok mutlu ve mutluyum. Hiçbir ideolojiye de inanmıyorum. Dün, kendi dünya vatandaşı olarak görüyorum. Ve şu an yaşadığım bu yerde, bu noktada özgürlüğümün kısıtlandığını hissettiğim için ve artık insanların kendi özgürlüğünü ve iradesini koymasını düşündüğüm için bunun partisi olmaya devam edeceğim. Ne kadar sürerse sürsün. Biz bir polisin ya da herhangi tek kişilik bir diktatör sisteminin küçük olmayı hak eden varlıklar değiliz. Yani bunu kimse hak etmiyor ve bunun karşısında durmak gerektiğini düşünüyorum herkes gibi.